Oh yeah. açık Merhaba kainat, bugün 19 Ocak Salı, yıl 2016, ay 1, gün 19 Kasım 73 1437 Hicri Rebiülahir 9, 1431 Rumi Ocak 6 Günün tarihi, 207 yıl önce bugün, 19 Ocak 1809'da, dünya çapında ün kazanan ilk Amerikalı yazar Edgar Allan Poe, Boston'da dünyaya gelmişti. En meşhur eserlerinden biri Morg Sokağı Cinayetidir. Büyük, Büyük Saatle Marif Takvimi Burası 94.9 AçıkRadio.com ve Açık Gazete programı başladı. ikinci Açık Gazete programı haftanın. Ama onlarda Can Tombil ve Selahattin Çolahtan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet bugün Galeano yok. Bugün Rantin ile ilgili konuşacağız. Öyle başlıyoruz programa. Çaldığımız parça da Arto Tunç yanına Cihan ile Cihan'ın Balantin Seto Otanav adlı parçasıydı. Tears of Dignity 1996'da Haysiyet Gözyaşları adı altında çıkarılan albümden alınmış bir parçaydı. Evet bugün Rant 8. yıl dönümü ranting suikasti. Agos kastesi genel yayın yönetmeni... Bir Gün Gazetesi yazarı Hrant Dink Katledilişinin 9. yıl dönümünde Türkiye'de ve yurt dışında Anılacak Agos Gazetesi'nin Şişli'deki binası Önünde O gün Samast adlı Tetikçi tarafından öldürülen Dink Bugün İstanbul'da 14.30'dan itibaren öldürüldüğü yerde Agos Gazetesi'nin eski Merkezi'nin önünde anılacak Hrant'ın Arkadaşları tarafından Anma için yapılan çağrı da şöyle. Buradayız, özlemle. Hrant in her insanı, her dili, her dini, her inancı, her sözü eşit gören barış dilini özlüyoruz. Buradayız, öfkeyle. Hrant aramızdan alan bebeklerden katil yaratan karanlık, 9 yıldır katiller yaratmaya devam ediyor. O karanlık ülkenin dört bir yanına yayılmış... Her gün yeni ölüm haberleri veriyor, tanıyor, biliyoruz. Öfkemiz ayakta, yapılanlar aklımızda. Buradayız, inatla. Karanlığı büyütmeye çalışanlara karşı dokuz yıldır olduğu gibi inatla yine buradayız. Rand ilmek ilmek ördüğü ve uğruna hayatını verdiği barış ve hakikat dilini anımsamak ve sesine ses katmak için bir kez daha. 19 Ocak'ta saat 14.30'da vurulduğu yerde gazetesi Agos'un önündeyiz. Rant için, adalet için. Ayrıca da Agos gazetesinde DİNK için düzenlenecek anma programları duyuruluyor İstanbul'da. E, Biraz önce okuduğunuz gibi 14.30'dan itibaren ben, öldürüldüğü yerde Agos gazetesinin eski merkezinin önünden alacak ranting. Aynı zamanda birçok kurum bunların arasında Norzartun, Kaldıraç, HDP İstanbul, Yeni Yol gibi kurumlar da var. 19 Ocak günü saat 13.30'da Taksim Meydanı'ndan Agora'sına yürüyecek demek çıktı. Evet açıkladı. onlar 13.30'da başlıyor. saat 19'dan 21'e kadar da ranting'in öldürüldüğü kaldırımda adalet nöbeti tutulacağı belirtiliyor. Sa sadece İstanbul'da değil aynı zamanda Ankara'da, Bursa'da ee, Almanya'da, İsveç'te, Ermenistan'da ve çeşitli yerlerde de Kanada, Kanada'da, Fransa Fransa'da, gibi. Fransa'da, evet, Fransa'da da çok. Anmalar yapılacak, da, etkinlikler düzenleniyor. Almanya'da da birçok ayrı yerde. Ee, Bunun detaylarını Argosun internet sitesinde bulabilirsiniz. Evet, buna geçeriz öyle. Ümit Kıvanç'ın da bir Frant neydi diye bir yazısı var dışarıdan gelen beklenmedik bir sesti bir uyandırıcıydı diye başlıyor. Grant 35 ulustan 10 milyonlarca insana işlenmiş suçun, yaşanmış felaketin bugün hala tesirli zehrinden arınma yolunu önerme cesareti gösterebilmiş adamdı. Böyle insanlarla karşılaşmak her zaman her yerde herkese nasip olmaz diyor yazısında. Hrant dediğinizde yüzünde saygı ifadesi beliren, Hrant'ı hiç tanımamış, bilmemiş onca insan var. Her yıl onlarla birlikte anlıyoruz arkadaşımızı. Bu kadar hoyrat, kıymet bilmez, farklı olanı sevmez bir toplumda az şey değil diyor. Ama ne yapsam, şakalaşarak, tartışarak, itişip, kakışarak, beraber ömür geçirmek yerine anma toplantıları düzenliyor oluşumuzu içime sindiremiyorum. Hala olmuyor. Bu yüzden... 19 Ocakları bir cinayetin kınandığı adalet peşinde koşmaktan vazgeçmeyeceğimizin ilan edildiği özel siyasi protesto gösterileri olarak yaşayamıyorum. Giderilemeyeceğini bir din halde özlem duyuyorsun. Kabaran öfkeni yatıştırmakta zorlanıyorsun. Gününe bunlar yüklediyor, akşamına inat gelip yerini alıyor demiş. Böyle bir e, durum var. Ee, aslında Deutsche Welle e, Dede e, bir e, Hrant ilgili bir e, program, e, haber program yapmışlardı. Her de programcılarımız arasında yer alan Aydın Engin ve Edvard Danziken'le yapılmış konuşmalar. Onlardan küçük bir derlemeye de kulak verelim şimdi. 19 Ocak 2007'de gazeteci Hrant Dink'in Agos gazetesi binası önünde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesi Türkiye'nin yakın tarihinin en sarsıcı vakalarından biri olmuştu. Hrant Dink'in öldürülmesinin üzerinden 9 yıl geçti. Yargı süreci Dink ailesi ve sivil inisiyatifler tarafından titizlikle takip edilse de cinayet Hala aydınlatılamadı. Dava sürecini ve gelinen noktayı gazeteci Aydın Engin ve Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yetvard Dansikyan'la konuştuk. 19 Ocak 2007'nin üzerinden tam 9 yıl geçmiş olmasına karşın Dink cinayetinin üzerindeki sır perdesi kalkmadı. Saldırının faili gün Samast 22 yıl 10 gün önemli sanıklardan Yasin Hayal cinayete azmettirmek suçundan ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırılırken cinayetin işlenmesinde ihmali olduğu iddia edilen kamu görevlerin yargılanmasına ise hala başlanamadı. Hrant Dink'in öldürülmesinin ardından oluşturulan Hrant'ın arkadaşları inisiyatif üyelerinden Cumhuriyet Gazetesi yazarı Aydın Eng Yargı sürecinin bu kadar uzun sürmesini şu sözlerle açıklıyor. Devletin çok tepelerine yakın bürokrasiyi, yani güvenlik bürokrasisini, polisleri, jandarmayı ve kimi siyasetçileri içine alan bir cinayetten söz ediyoruz. Bütün olayı Trabzon'un varoşlarında tıka basa milliyetçi ön yargılarla bilinçleri zehirlenmiş, doldurulmuş, 3-5 işsiz, geleceksiz, kültürsüz, birikimsiz gencin... Gençle sınırlamak istediler. Ee, bu konuda yürekli avukatlar, Dink ailesi, Vahrant'ın arkadaşları e, inatla 7 yıldan beri, e, 8.sine geliyoruz birkaç gün sonra, 7 yıldan beri inatla mücadele edildi. Geçen süre içinde en önemli gelişme, DİN suikastinde kamu görevlilerinin ihmali olduğunu öne süren 25 sanıklı iddianamenin 2015'in Aralık ayında kabul edilmesiyle yaşanmıştı. Ancak kamu görevlileri hakkındaki soruşturmayı yürüten savcı Gökalp Kökçü'nün kısa bir süre önce görev yerinin değiştirilmesi, cinayetin aydınlatılmasına yönelik önemli aşamalar kaydedilen davanın geleceğine ilişkin yeniden soru işaretleri yarattı. AKP'nin cinayetten sadece cemaate yakın polislerin sorumlu olduğu kurgusunu oluşturduk belirten Ağustos Genel Yayın Yönetmeni Yetvart'tan zikyan kamu görevlilerine dair soruşturmayı devralan savcı Kökçü'nün konuya daha geniş bir çerçeveden baktığını belirtiyor. Bu kamu görevleri arasında en büyük cezaları cemaat yakın polisler için istedi ancak cemaat yakın polisin dışındaki bürokratlar için de polis şefleri ve emniyet müdürleri için de ciddi soruşturmalar talep etti, ciddi cezalar talep etti. 25 kişilik bir kamu görevlileri listesi hazırladı ve bu listeyi de sundu başsavcılığa. Başsavcılık önce bunu bekletti, iade etti. Çünkü orada başsavcılık tarafından bu soruşturma iddialama girmemesi gerektiğini düşündükleri 3 kişi vardı. Şimdiki İstihbarat Dari Başkanı mesela bunlardan bir tanesi. Şimdiki İstihbarat Dari Başkanı daha önce cinayetten daha önce dönemde Trabzon Lemniyetinde İstihbarat Dari Başkanı'na Onun da içinde bulunduğu, onların da içinde bulunduğu, geniş bir, daha geniş bir kamu görevleri listesi sundu. Bas Savcı'la. Bas Savcı bunu önce iade etti. Fakat savcı bu listeyi direndi ve e, mahkeme tarafından kabul edildi en sonunda. Şimdi bu 25 kamu görevlisi yargılanacaklar. Cumhuriyet yazarı Aydın Engin ise savcının değişmesinin karamsarlık doğurduğunu söylüyor. Ee, savcının eksikliğinin yani o yürekli savcının görevden alınmasının onun yerine başka bir savcının biraz e, tanıdığımız dolayısıyla umutlarımızın kırılmasına yol açacak başka bir savcının e, getirilmesi. Ee, bizi karamsar kılıyor. Can Dündar arkadaşımızı, Erdemgül arkadaşımızın tutuklanmasına giden yolda tuzu olan bir savcıdan bahsediyorum, yeni savcıdan. Peki yargı süreci sonunda cinayetin gerçek sorumluları ortaya çıkartılabilecek ve yargılanabilecek mi? Biz Türkiye'nin yoluna devam etmesi için, normal bir ülke olarak yoluna devam etmesi için bu cinayetle yüzleşmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü. Ee, Ermeni meselesiyle de içe geçmiş bir cinayetten bahsediyoruz. Yani Türkiye'nin 1915'li yüzleşmemesinden kaynaklanan bir, e, onun sonucu olan bir cinayetten bahsediyoruz. Yani Ermeni soykırımıyla intiharından kaynaklanan, onunla içe geçmiş bir cinayetten bahsediyoruz. Dolayısıyla bu cinayette yüzleşmesi devletin birçok şeyin kafasını açacaktır. Ama çok zor olacağını biliyoruz tabii Evet, ranting cinayeti ve soruşturmanın savsaklanması sonuca ulaşlamaması konusunda Doğu bu sabah açık radyodan da yayınlanmış olan yayınından küçük bir bölümü dinlettik Fartlandırken ve Aydın Engin de konuşuyorlardı evet burada çok önemli bir mesele var o da bugün Özgür Düşünce Gazetesi'nin de manşeti aldığı bir nokta dosyaları kirli ittifak kapatıyor diyorlar yani Türkiye'de pek çok yakın tarihe damga vurmuş ölümler cinayetler faili meçhul kalmış şeyler aç kapa kaçır yöntemiyle faili meçhul kaldı deniyor ve o dosyaların avukatlarıyla görüşmeler yapılmış diyor ki avukatlar derin yapılarla işbirliği yapıldı soruşturmalar karartıldı diyor mesela Suruç davası Sezin Uçar konuşmuş dosyalar kapatılıyor faillerin arkasındaki bağlantı ortaya çıkarılmıyor yakın evet. tarihin en önemli şeylerinden bir tanesi daha önce e, zirve davası mesela Hrant cinayetine yakın tarihlerde olan Malatya'daki korkunç zirve katliamı 17 Aralık Erdal Doğan konuşuyor avukat 17 Aralık sonrası Ergenekon sanıklarıyla ittifaka girildi 17 Aralık'tan sonra kirli olayların has hasır altı edilmesi ezilmesi geleceğimizi dinamitler diyor. İşte Muhsin Yazıcıoğlu davası var mesela. Selami ikici şey demiş. E, yani e, Bürokrasiye uzanan dosyayı çözmeye çalışanlar sürüldü. Takipsizlik verenler terfi ettirildi. Faili Meçhuller davasında Ahmet Özmen yargılamalar şeklen yapılıyor demiş. Cezasızlık zırhı devlet politikası oldu diyor. Büyük bir adaletsizlik var. Bir dizi böyle bir arada bakıldığı zaman çok daha çarpıcı oluyor tabii insanın zihninden geçiyor parça parça bunlar ve bildiğimiz şeyler diye düşünüyorsunuz ama bir araya getirildiği zaman etkili oluyor. Mesela Reyhan'lı. E, Deniz Özbilgin bilgin, hedef saptırılıp aslından çıkarılan davanın görülmemesi için olağanüstü çaba var demiş Reyhan davasında. Musa Anter davası ta 1990'larda öldürülen e, Kürt yazar ve düşünür. Rejitem'e bir bir beraat verildi. O dönem ilişkiler ağında olanlar devletle işbirliğine girdi diyor Selim Okçuoğlu. bu konuda da. Yani oldukça e, sistemli bir şey var. E, 17-25 Aralık soruşturmaları hukuksuzluğu kanıtlıyor demiş eski İstanbul Baro Başkanı Muhammed Aydın da bu şekilde söylüyor. Ergenekon'la işbirliği yaptıkları yaptıları onu söylemiştik. Uludere davasını takip eden avukat Emirhan Uysal bütün faili meçhul soruşturmalarda ucu devleti memuruna kolluğun tırnağına dokunan her dosya eskili soruşturmadan uzak tutulmaya çalışılıyor ve en üst adli makam dahi söz konusu suçlama ile ilgili soruşturmasını yapmıyor. İç hukuk bitirilmeden ahime gidilmenin yolu da bu şekilde kapatılıyor demiş. Adana Barasu Başkanı Mengücek Gazi Çatırık Dink devlet organizasyonuyla öldürüldü cinayete suç ortağı oldular diyor. Cezasızlık zırhının devlet politikası haline geldiği de belirtiliyor. Faili Meçhuller Avukatı Diyarbakır Barı Başkanı Yardımcısı Ahmet Özmen de Hükümet ve yargı bir dönem cesaretle üzerine gittiği davaları bugün sürüncemeye alıyor, kapatmaya çalışıyor. Tüm suçlular beraat etti demiş son süreçteki yargılamalar. Cezasızlık zırhı devlet politikası anne geldi diyor. Bu konuyla beraber okunabilir mi bilmiyorum ama tarihçi cinayetin ardından yapılan soruşturmada da çeşitli soru işaretleri hala ortaya çıkmaya devam ediyor. Cumhuriyet Gazetesi'nin internet sitesinde yazıyor. Polis kamerasındaki elçinin vurulma anına ilişkin görüntülerin kesilmesi, olay yerindeki delillerin kaybolması, istihbaratçıların olaydan sonra kimliklerini savcıdan gizlemesi skandalına bir yenisi daha eklendi deniliyor. Elçinin katledildiği sokakta bulunan PTT binasına ait güvenlik kamerasından 17 dakikalık kısmın dosyada olmadığı ortaya çıkmış. 17 dakika mı? Evet. Diyarbakır Barosu evet. avukatları soruşturmayı yürüten savcıya başvurarak görüntünün o akıbetini sormuş. Böyle Şimdi, bir durumda söz konusu şu anda. Diyarbakır'da işlenen bu cinayette. Evet. Çok kapsamlı bir şey vardı. Zaman gazetesinde dün yeterince üzerinde durma fırsatı bulamadık. Hatta hiç bulamadık. Yani PTT kamerasının da karardı ve 17 dakikalık görüntünün kayıp olduğu meselesi çok ağır bir durum İsmail Avcı'nın Diyarbakır'dan verdiği bir şey yani Diyarbakır Baru Başkanı Tahir Elçi önce iki polis memurunu şehit eden teröristlerin kaçışı PTT kamerasına yansımıştı Elçinin öldürülmesi anı ise bulunamadı Mesela bu çok önemli bir şey yani olay şöyle bir diziden bahsediliyor Olay yerinden toplanan 83 delilden iki tanesi kaybolmuş. 42 Numara ve 47 numaralı. Evet. Avukatların kendi yaptığı araştırmalarla emniyetin savcılıktan gizlediği iki istihbarat polisini tespit etmiş avukatlar. Avukatların başvurusu üzerine savcılık harekete geçmiş ve bu isimlerin ifadesini tanık sıfatıyla almışlar. Şüpheli değil. Üç olay yeri inceleme görüntülerini izleyen avukatlar elçinin vurulup yüzüstü düştüğü dört ayaklı minarenin ayakları dibinde bulunan 80 numaralı mermi çekirdeğinin yerden alınmadığını tespit etmişler. Bunları basit birer ihmal olarak görmek çok zor. Böylesine büyük bir olayda muazzam bir cinayette. Ardında yaşanan süreçle gerçekten yüz kuzartıcı ve muazzam önemdeydi. Bir sok çatışmanın yaşandığını gördük. Oradaki olay yeri incelemeye giden polislerin ve savcının üzerine ateş açıldığını da gördük. Bunu da akıllardan çıkarmayalım. Ve şey var mesela sokakta bundan polislerle kaçan teröristin attığı tabancanın balistik incelemesi yapılmış. Ama sokakta olduğu sonradan ortaya çıkan istihbaratçıların silahlarının alınmadığı anlaşılmış. Yani olay yerindeki en önemli silahlar alınmamış. Evet. Avukatların talebi üzerine savcıya gönderilen belgelerde... İstihbarat ve terör şubenin görevlendirme yazılarını olaydan günler sonra yazdıkları. Yani tarihte büyük farklılıklar olduğu yazılı. Tahir Elçi vurulmadan önce iki polisi şehit ederek kaçan teröristleri 15 kilometre takip eden iki istihbaratçı olay günü olay yerinde görevliymiş gibi gösterilmiş. Yani olmayan olaylardan bahsediyoruz. Ve Elçi'nin son olarak da. 2, 4, 6, 7. büyük olay. Elçinin vurulma anının emniyet kameraları tarafından kaydedildi. Ancak ölüm anına ait olduğu değerlendirilen 13 saniyelik kısmın ölüm anına ait 13 saniyelik kısmın soruşturma dosyalarında yer almadığı ortaya çıkmış. Böyle bir sanın hakikaten nefesinin kesildiği ne diyeceğini bilemediği noktalardan biri ile karşı karşıyayız. Yani şeyle e, Tayralcı'nın kızıyla yapılmış çok etraflı bir söyleşinin Tayralcı'nın kızı Naze'nin ile yapılmış e, Hazal Özveriş'in yaptı, e, mülakatte şey diye başlıyor zaten babalarının kanlı gömleklerini çocuklara miras bırakabilen bir ülke Türkiye diyor gerçekten de. Nazinin pahiz, sonbahar demekmiş. İsmi yani şey diye de bitiriyor konuşmayı. Katili bulacağız, adalet yerini bulacak demek çocukluk olur diyor. Böyle bir problem var doğrusu. T24'ten ayrıntılı olarak okumak mümkün olabilir. Evet, buradan devam edeceğiz şimdi haberlere şeyden birkaç iki ölüm haberi daha verelim. Diyarbakır'ın en yaşlı Ermenilerinden Sarkis Eken, 86 yaşında hayata veda etti. Bir süredir yoğun bakımdaydı. 1930'da Diyarbakır'ın Silvan Başbuk Köyü'nde doğmuş. 19 yaşında görücü tanıştı, tanıştığı Baycılar Alatay'la da evlenmiş. 65 yıllık hayat arkadaşlığının 2014'te de resmi nikahla evlenmişler. Geçen belki sene yani. Onun da fotoğrafları var. Böyle bir durum var. Bir de Açık radyoyu yakından ilgilendiren bir şey Yorgo Andreadis. ikinci müzik şenliğini bitirdikten sonra e, sevgili Mehmet Ulu dahil olmak üzere askeri müze ve kültür sitesi komutanı Albay tarafından makamına çağrılmıştık diye anlatıyor Gürhan Ertürk. Arkadaşımız ve Yunanistan'dan gelen ve havaalanından sınır dışı edilerek ülkesine gönderilen Yorgodan bahsetmişti. İstihbarata göre askeri müzenin orta yerinde Rum Pontus Devleti'nin ilan edeceği anlaşılmış. İşte o Yorgo'nun vefatı ve kendisinin hayattaki en büyük arzulusu doğduğu yerlerde gömülmek ona izin verilmedi. Gömülmesine de izin verilmedi. Yorgo'nun özellikle Karadeniz Buluşması konserini izlemek için gelmiş bütün hayatı. Bu zaten iki toplum arasındaki Ba üzerine kurulu işte böyle onun da ölümü 80 yaşında ana yurdundan uzakta Yunanistan'da yaşamını yitirdi bu konuda Agosto'da bir Ragıp Zarakoğlu'nun yazısı da çıktı Yorgu Andrei cenazesi 2 Ocak 2016 günü Selanik Kalamarya'da bulunan kiliseden alınarak Kalamaria mezarlığında toprağa verildi yani gömülmesine de izin verilmedi Şeyden, e, de bahsedelim PKK saldırılarında Şırnak'ın İdil ilçesinde tuzakladığı bombayı zırhlı polis aracı geçerken patlatması sonucu 7 polisin yaralandı. Hastaneye kaldırılan 3 özel harekat polisinin kurtarılamayarak şehit olduğunu belirtiyor Hürriyet Gazetesi ilçedeki çatışmanın sabaha kadar sürdü e, ayrıca yeni mahallede polis servis aracına roket atarla saldırı. iki polisin şehit olduğu. Bu cumartesi oluyor. E, yok e, pazar günü oluyor. Biraz önce bahsettiğiniz haber e, salı günü olacak. E, pazartesi günü olacak. Çünkü zamanlarını da belirtmek lazım. Bu toplam bir liste yapılmış burada. Evet hain tuzak altı acı haber diye vermiş Doğan Haber Ajansı ve Anadolu Ajansı'nın ortak haberi. Cumartesi, pazar ve pazartesi günleri meydana gelen saldırılardan bahsediliyor burada. Evet son acı haberde Diyarbakır'ın sokağa çıkma yasağı bulunan Sur ilçesinden geldi diyor. PKK'lıların kan açtığı ateşte ağır yaralanan uzman çavuş tedavi gördüğü hastanede şehit oldu diyor Hüriyet'in haberi. Ölen askerlerin güvenlik görevlerinin ismini de söyleyelim. Mahmut Bilgin 23 yaşında, Ersin Yıldırım 25 yaşında, Gültekin Tırpan 26 yaşında olduğu yazıyor. Ee, Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan e, yaralı polislerden, e, aracı roket atarlı, e, roket atarlı e, saldırıya maruz kalan yaralı polislerden Alican Öztürk de 25 yaşındaymış. Sur'da hayatını kaybeden e, güvenlik görevlisinin ismini yazmıyor burada hürriyetin haberinde. Ama dün de söylemiştik galiba onu. Tekrardan bulduğum zaman söyleyelim. Evet. Silopi'de gündüz sokağa çıkma yasağının kalkıyor. Haberi var milliyetten. 5 ile 18 saatlerinde. Ee, yarından itibaren diyor ama internetten bakmak lazım. 10, 14 Aralık günü sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Sur'da ise yasak 48. gününe girdi. Bunu da başka yine milliyetten okuyabiliyoruz. Ve Hakkari'de 3 ilçede özel güvenlik bölgesi uygulaması olduğunu da okuyabiliyoruz. İki liste bir okul bahçesinde patlama var. 3 roket e, gelmiş Işit mevzilerinden Reuters'ın haberine göre bir kişinin hayatını kaybetti, 3 kişinin yaralandı. Bir okulda hizmetli olarak çalışan bir kadın hayatını kaybetmiş. Ağır hasar var okulun bahçesindeki bir araçta ve fotoğraflarına yayın yasağı konmuş durumda. Bu haberleri de verelim. Bir de şey Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de sokağa çıkma yasağı dolayısıyla şeyden alınamayan cenaze konusunda bir yürütmeyi durdurma kararı vermiş İnsan Hakları Mahkemesi'nden Avrupa İnsan Hakları rahimden ilk tedbir kararı gelmiş mahkeme cizre değer alanı Hüseyin Paksoy 16 yaşında her türlü tedbirin alınmasını istemişse de kararın açıklandığı saatlerde Paksoy yaşamını yitirmiş onu da belirtmemiz gerekiyor Şimdi bir aradan sonra da bu akademisyenlerin bildirisiyle ilgili çalkantıların devam ettiğini söyleyelim. Genişleyen bir destek var. 90 üniversiteden, Türkiye'den 53 yaklaşık ve uluslararası üniversitelerden de 37'sinden akademisyenlerin Yeni bir bildirisi var. Fikrin eleştirilmesi, demokrasinin cezalandırılması otoritenin niteliğidir diyorlar. Ülke demokrasisine verilecek en büyük zarar fikri söylemek değil, fikri ifade ettirmemektir diyorlar. Gazetecilerden 624 gazeteci de Barış İçin Akademisyenlere destek amaçlı bir bildiri yayınladı. Bu suça ortak olmayacağız diyen akademisyenlerin yanında olduğumuzu barış ortamında habercilik yapmak istediğimizi beyan ediyoruz diyorlar. Barış için akademisyenlere destek için kendilerini savcılığa, savcılığa ihbar edenler de var. İstanbul Adliyesi'ne gelen içlerinde Hrant Dink'in oğlu Arat Dink, gazeteci Ceyda Karan ve sanatçı Ferhat Tunç'un da bulunduğu sanatçı, gazeteci ve yazarlar barış için akademisyen inisiyatifi bildirisinden bir bölüm okuduktan sonra kendilerine ihbar için savcının kapısını çaldılar. Bunu da belirtelim. Ve Van'da gözaltına alınan akademisyenlerin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılması gibi tuhaf bir habere de yer verelim. Cem Yılmaz'a da Yalova valisinin kıyafetlerini beğenmeyip eleştirdiği öğretmen Serkan Üzün kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesi üzerine Yılmaz Twitter'dan valiyi eleştirince iki yıl hapsi isteniyormuş. Ve, e, Orhan Pamuk da akademisyenlerin gözaltına alınması, Nobel ödül, edebiyat ödülü sahibi yazar Orhan Pamuk, akademisyenlerin gözaltına alınması zaten sınırlı olan demokrasiye zarar veriyor. Hükümet kararlarının akademisyenlere zorla kabul ettirildiği bir ülkede, Özgür seçimler olsa bile tam bir demokrasiden söz edilemez diyor. Bunlara biraz daha ayrıntısıyla bakmaya çalışacağız. Çok da vaktimiz yok aslında ama birazdan. Açık Gazete Hotel California The Eagles'dan dinlediğimiz bir parça Eagles grubunun kurucusu ve gitaristi bu şarkının da bestecilerinden şarkı yazarlarından olan Glenn Frey 67 yaşında hayatını kaybetti 1970'lerin en başarılı müzik gruplarından birisi olan Henley Bernie Leadon ve Randy Meisner'la birlikte grubu kuranlardan Glenn Frey bir araya Kısa bir süre önce hayata veda etti. çeşitli hastalıkları vermiş eklemitabı ve zaten türü yakalanırsa gitabı gibi. Kendisi 67 yaşında hayata veda etti. Bir solo kariyeri başlayıp grupta aldıktan sonra sonra tekrar diye 44 yılında 94 yılında pardon tekrar bir araya gelmişler ve dünya turnesinde çıkmışlardı. Evet ona da bir günaydın diyelim. Ve devam edelim Açık Radyo burası 94.9 saat 8.42 ee, Açık Gazete'de bir de şeyden, Cizre'de iki sivilin de vurularak öldürüldüğü haberini de verelim. Çatışmalar devam ediyor. Sur mahallesinde 35 yaşında üç çocuk babası Mehmet Kaplan ve Cüzdi mahallesinde oturan evinden hayvanlarına ot vermek için çıkan 36 yaşındaki Mehmet Rıdvan Kaymaz kurşunların hedefi olmuşlar. Bu da T24'ten okuduğumuz bir haber. Operasyon devam ediyor. Sık sık silah ve patlama sesleri geliyor. Kendi evlerinin önünde kurşun isabetiyle ölüyorlar. 35-36 yaşındaki iki kişi daha bu, bu ölenler kervanına katılıyor. Hayvanlarını ölümden kurtarmak için, beslemek için çıkarken kendi hayatından ölen insanların trajedisiyle de gün geçmiyor ki karşılaşmayalım. Böyle bir durum var işte. Evet, akademisyenlerden yeni bildiriden bahsetmiştik. Gerçekten geniş bir çeşitlik arz ediyor. Türkiye'nin dört bir tarafındaki yani Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya ve bütün üniversitelerine mensup akademisyenlerden yeni bir bildiri geldi. Türkiye'den benim sayabildiğim kadarıyla 53, 37'de uluslararası üniversitede çalışan akademisyenler... 610 Profesör Doçent ve Yardımcı Doçent'ten siyasi iradenin bu suça ortak olmayacağız başlıklı bildiriye karşı gösterdiği tepkiyi yanlış ve kaygı verici buluyoruz. Akademisyenlerin ülke sorunlarıyla ilgili görüşlerinin dile getirdikleri görüşlerinin siyasi irade tarafından cezalandırılmaya çalışılması akademik özgürlüklere darbedir. Ekonomik Böyle darbeler her şeyden önce toplumsal gelişmeyi durdurur. Ülke demokrasisine verilecek en büyük zarar fikri söylemek değil, fikri ifade ettirmemektir diyor. Böyle bir ayrıntı var. Gazetecilerden de Güneydoğu'daki çatışmaların bitirilmesini isteyen bu suça ortak olmayacağız başlıklı bildiriyle. Ve bu nedenle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hedefi haline gelen ve haklarında soruşturmalar açılan binden fazla hatta sayıları iki bini bulduğu belirtilen akademisyene gazetecilerden de destek geldi. 624 gazetecinin bir bildiri ile imza kampanyası başlattıklarını da belirtelim. Bu suça ortak olmayacağız diyerek çatışmalı sürecin sona ermesini ve yeniden müzakerelerin başlamasını istediklerini açıklıyor, açıklayan barış için akademisyenlerin yanındayız. Türkiye'nin geleceğini yetiştiren akademisyenlerin barış istiyoruz dedikleri için hedef haline getirilmelerini insan hakları, düşünce ve ifade özgürlüğü açısından tehlikeli buluyoruz. Biz barış isteyen gazeteciler olarak bu suça ortak olmayacağız diyen akademisyenlerin yanında olduğumuzu ve savaş değil barış ortamı içinde habercilik yapmak istediğimizi beyan ediyoruz diyorlar. İmza listesi de var. İzmir'de, Ankara'da ve İstanbul'da kendilerini kendileri hakkında suç duyurusunda bulunan insanlar da var. Barış isteyenler, barış savunucuları olarak adlandırılan gruplar bunlar. birçok yerde bu şeylere gidip mahkemelere gidip kendileri hakkında suç duyurusunda bulundular. Bunun da zaten takibini aynı zamanda çıkması için de yapacağız. Yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Dalga dalga yayılıyor zaten. Evet. Evet. Ve son olarak şeyi de söyleyeyim. Bu suça ortak olmayacağız bildirisine imza atan akademisyenlerin bir kısmı. Van 100. yıl üniversitesi akademisyenlerinden mesela yardımcı doçent Doktor Şaro İbrahim Garip ve Sabahattin Şen'in tutuklanması, gözaltına alınması bir garabetken adli kontrol şartıyla serbest bırakılması da ayrı bir tuhaflık olarak karşımıza çıkıyor. Yani başka suç işlemediklerini garanti etmek için herhalde suç işlemeyeceklerini adli kontrol ne demek? Bunu da anlayabilmiş değiliz ama öyle oldu. Peki şimdi ülkenin zaten ciddi bir şekilde mesela Doğu Çevre'deki bugün Haberlerde ülkenin çok ciddi bir e, bölünme ihtimalinden bahseden yazılar vardı. Kaygılar yani bir kutuplaşma olduğundan. Şimdi e, Diyarbakır'a bağlanıp Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü'nün yani kurucularından ve Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Türkiye İnsan Hakları Vakfı yönetim kurulu üyesi toplumsal travmayla da baş etme programı koordinatörü doktor Necdet İpek yüzdede de bir görüşüp durumu konuşalım dedik. Günaydın Necdet Bey. merhabalar. Günaydın iyi ayınlar. Merhaba. Merhabalar teşekkür ederiz. Ee, yani çok sayıda sorun var ve bizim de maalesef ancak kısa bir zaman ayırabiliyoruz ama çok önemli buluyoruz bu gündelik konuşmaları da olup bitenleri bu taraflardan da duyabilmek ve duyulabilmek açısından yani bu zorunlu göçler ne oluyor? Bulaşıcı hastalıklar ve koruyucu sağlık ve bu konularda sokağa çıkma yasaklarının etkileri sokağın haleti ruhiyesi hakkında bize birazcık bilgi verir misiniz? Ya öncelikle şunu söylemek lazım, yani dünyanın birçok yerinde olan işte durumlar olabilir günlük yaşamımızda her zaman ve biz bunları ikiye doğal şekilde olan elimizde olmayan depremler, seller, felaketler. Bir de insan eliyle olan felaketler var. İnsan eliyle olan felaketlerde e, her şey alt üst olur. Yani az önce sizin belirttiğiniz en başta kutuplaşma dahi. E, günü bir yaşam şekli tümüyle yok olur. Bugün yani e, özelde Diyarbakır'da ben yaşadığım için Sur'da 49'un oldu sokağa çıkma yasağı var. Şimdi sokağa çıkma yasağının ilan edildiği yerde siz bunu bir gerekçeyle oluşturduğunuzda sağlık için, eğitim için, ekonomi için birçok şey için de hazırlık yapmanız lazım. Biz bunu yapmadığınız zaman bir kere vatandaşa vatandaş gibi yaklaşmıyorsunuz demektir. Yani 50 gün sürecek bunu öngörmüşseniz belki daha da sürecek. Burada birçok şeyi düşünmeniz lazım. Şimdi sizin belirttiğiniz gibi siz içme suyu sorunu çözmediğinizde, siz ee, aile sağlığı merkezleri kapalı olduğunda, ambulanslar giremediğinde, elektrikler gidemediğinde veya Günü birlikte bir gıda ortamı girmediğinde silah ve bomba tam dışında da insanları göçe zorlamış oluyorsunuz. Ve bir taraftan güvenlik diyorsunuz, güvende olun ama hasta olabilirsiniz, hastalıkla ölebilirsiniz, hasta şekilde e, hastaneye ulaşamayabilirsiniz gibi bir anlayış çıkıyor. Veya eğitim açısından bizim bütün geleceğimiz düşündüğümüz eğitim amaçlı şeylerde e, çocuklar okula gidemediği gibi bir taraftan çocukların bu süreçte işte yaşadığı e, işte günü bittik çatışma ortamda silah seslerindeki ileride çıkabilecek travmaları, öfkeleri, kin ve nefretleri ne olacak? Yani ben şu anda sizle konuşurken bile e, böyle sura bir kilometre yakın noktayım. Kentin her tarafına da silah ve bomba sesi geliyor. E, bu sadece sur içinde yaşayanlar değil. Sur'un çevresinde yaşayan herkesi de oluyor. Ee, bunların hiçbirisi dikkate alınmıyor. Ve e, tabi Diyarbakır'da Sur dediğimiz bölge e, aslında Sur içi demek lazım. E, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, tarihi konumu olan bir yerleşim bilimi. Ve birçok medeniyet geçmiş, e, birçok dine ev sahipliği yapmış, hala kiliseleri, sinavokları olan, camileri olan bir yer ee, ve e, yakın tarihte de UNESCO'nun dünya mirasını aldığı bir yer bugün e, yerle bir oluyor. Ve insanlar gidemiyor, gelemiyor. Oradaki sosyal yaşamda daha önce 90'larda köyleri boşaltılar, göç etmek zorunda kalan insanların yerleştiği, dibin dibinde yani yoksul olan insanlardı. Gece nüfusu, böyle bir gündüz nüfusu ise daha çok orta sınıf esnafın bulunduğu, son dönemde bu tarihi miras nedeniyle de kafelerin açıldığı, insanların turistlerin gerek yurt dışından gerek yurt dışından gelen insanların gezip gezdiği bir yerdi. Ve şu anda oradaki ekonomik durum da alt üst oldu. Böyle bir e, ortamla karşı karşıyayız. E, 90'larla çok benzetiliyor. Aslında 90'larda Bizim yaşadığımız süre şuydu, faili meçhul cinayet vardı, yargısını infaz vardı, kayıplar vardı, e, köyler zorla boşaltılıyordu. Bunu o dönemler dile getirdiğimizde, hatta siz bile mesela o dönem gidiş gelişleriniz var, buradaki yaşananları dile getirdiğinizde hep inkar edilirdi, böyle bir şey yoktur. Yıllar sonra bunlar kabul edildi, yavaş yavaş e, oldu, hatta tazminat yöntemleri de artışılmaya başlandı. Ama gün inkar ediliyordu, yoktur böyle bir şey. Bugün açıkça yapılıyor her şey. Yani her şey göz göre göre yapılıyor. Yani Diyarbakır'da Kurşunlu Camii'nde şu anda dört tane cenaze yaklaşık yirmi günden fazladır orada bekliyor. Yani insanlar cenazelerini alamıyorlar. Böyle bir ortamla karşı karşıyayız. Evet bir doktor olarak da şeyden genel bir sağlık durumundan nasıl bahsedebiliriz yani sadece ruhi akıl sağlığı açısından sormuyorum. Yani herhangi bir beslenme yetersizliği ya da salgın hastalık gibi durumlarda tehlikesi var mıdır acaba bu konuda bir şey söyleyebilir miyiz? Şimdi zaten ortamın kendisi yani ruhsal durum tuşunda bütün sağlığın alt üst oluşu için yeterlidir. Şimdi dünya sağlık örgütünün tanımına göre zaten e, sağlık dediğimiz sadece hastalık veya sakatlık değil. Bedenen, ruhen, sosyal hatta sonrasında siyasal olarak tam iyilik hali dediğimizde hiç kimse sağlıklı değil. Ama bugün işte elektriğin olmaması, suyun olmaması, çöplerin toplanmaması, ısınmanın iyi olmaması, barınma koşullarının kötü olması tümüyle ufacık bir şeyde bir enfeksiyona neden olabileceği, genel sağlık durumunu bozabileceği. Bunun yanında özellikle yaşlılarda, gebelerde ve çocuklarda risk grubu diye düşünümüzde onlarda sağlık tümüyle bir probleme dönüşecek. Kış mevsimi nedeniyle işte herhangi bir griban enfeksiyon tümüyle yayılabilir ve genel durumu bozabilir. E, zaten kişi beterince beslenemediği için, iyi için direnç kırılmış. Ama bütün bunlarda da e, tutun içme suyundan ve atıkların toplanmamasına kadar e, sağlığı bozmak için bütün nedenler ortada. Ama elimizde herhangi bir veri yok ne yapıldığına dair. Bunun yanında şunu da söylemek lazım. Sadece su içine endekslenmemek lazım. E, su içinden göç etmiş insanlar başka yerlerde bir hanede... Daha kötü koşullarda eşyasız bir şekilde gittikleri için kimi zaman bir kilim üstünde, bir döşek üstünde bir hane içerisinde 4-5 aile yaşıyor. 4-5 aile yaşadığında hem bunların beslenmesi, ısınması dikkate aldığınızda toplu olarak yaşadıkları için de orada da bir e, sağlık riski ortaya çıkmış oluyor. Yani bir konutta diyelim ki 25 kişi, 28 kişi, 30 kişi yaşadığında e, orada zaten sağlığın bütün kırılma listeleri ortaya çıkmış oluyor. Evet, Necdet Bey. Önemli bir noktaya da e, değinmiş olduğunuz bir ayrıntı olarak e, verilere ulaşma imkanı e, hemen hemen hiç yok gibi bir şey. Ne, ne olup bittiğini e, veri, veri tabanı açısından öğrenmeye imkan yok. Belki ben bir de e, ruhsal duruma tekrar e, bir dakika içinde olsa dönmek için şöyle bir şey soracağım. Bu son yıllarda yapılan çok ayrıntılı araştırmalarda Amerika Birleşik Devletleri'nde falan bu savaş halinin doğrudan doğruya post PTDS dedikleri post tra yani travma sonrası depresyon sendromu bütün savaşan insanların aslında bundan düşüyor ya da bu biçimde derinlemesine etkilendiğini ortaya koyan pek çok araştırma gördüm bende. Böyle bir durumdan bahsetmemiz mümkün olabilir mi genel toplum açısından da? Aslında e, biz farkında değiliz. Türkiye'de birçok kişi siyasetçiler bu işe neden olanlar dahi aynı şeyi söylemiş oluyorlar. E, o da şu eee 90'lardaki yaşanan olayların gençleri, çocukları bugün bunu yapıyorlar. Evet. diye. Ya yani bu da onun bir itirafı gibi oluyor. Fakat hep geçmişe döndüğümüzde biz diyoruz ki geçmişle yüzleşelim. Ama demek yüzleşemiyoruz ki aynı şeyi tekrarlıyoruz. Ve bugün Türkiye'deki en büyük tehlike bugün de yüzleşmiyoruz. Yani deli geçmişle bugün de yüzleşmiyoruz. Sizin e, programla açılışında basın değerlendirmesi yaptığınızda, yani bugün yüzleşmediğimiz için bir duygu kopuşlu yaşandı. Buradaki insanlarla konuştuğumuzda günü bildik. Ben hekim olarak da insanlarla konuştuğumda, yani işte e, görüyoruz, duyuyoruz, işitiyoruz. E, ülkenin batısında e, duyulmuyor gibi, görünmüyor gibi veya görülmek istenmiyor, duyulmak istenmiyor gibi bir tepkiye dönüşüyor. Bu işte mesela travmanın bir boyutu oluyor. Yalnızlık duygusu. Sadece burada bulunduğun insanlarla baş başasın ve bir dayanışma gösteriyorsun. Bu bir duygu kopuşunu getiriyor. Artık travma sonrası diyoruz. Travma anında da tepkiler olabilir. İnsanların öfkesi, kini, depresif hali, birçok şey olabilir. Ama e, dünya ithalıcında veya bizim gözlemlerimizde bu tür yaşanmışlıkların etkisi e, olay geçtikten, 5 yıl sonra da, 10 yıl sonra da, 15 yıl sonra da ortaya çıkabilir mi? 2 süreden sonra, 3 ayda sonra da ortaya çıkabilir. Bu ne olabilir? Kişi de depresif belirtiler dışında bir öfke, kim, yalnızlık, içe kapanma veya saldırganlık gibi boyutlar düşüne dönüşebilir. Ama bu bölgede yaşanan travmayı da böyle sadece bir sağlık kriterine indirgeyip, ...herkes hasta oldu... ...herkesin ruh sağlığı bozuldu diye de düşünmek... ...o da çok tehlikeli bir boyut... ...çünkü insanlar kendilerini... ...daha dinç ve direngel hissediyor... Ee, ...hepimizin krali olanlıkları var... ...burada daha çok bir dışarıya karşı... E, ...insanın insan yapan... ...değerlerden uzaklaştıkları için... ...bir öfkeye dönüşüyor... E, ...ruhsal sıkıntılara neden oluyor... E, ...ve en büyük şey... ...güven kırılmış oluyor... E, ...tüm güven zinciri... ...altısı olmuş oluyor... Ama özellikle çocuklarda düşünün ki işte İstanbul'dayız, bir ses geldiğinde havai fişecek diye düşünürüz. İnsanlar burada ses geldiğinde artık bu sesin roket midir, top mudur, silahın markasına göre ayrım yapabilecek vizeye geldi. Bunları düşünmek uçağda, bugünkü şartlarda mutlaka ileride bir tepkiye neden olacaktır. Evet bunu bir baş, daha önce de yapmış olduğumuz bir e, mülakattan gene o bölgeden yaptığımız bir mülakatta e, aynı, neredeyse aynı kelimesi kelimesine çocukların bütün bu silah testlerini niteliklerine göre ayırabildiklerini söyleyenler de olmuştu. Evet e, Necdet Bey çok teşekkür ederiz. E, zaman zaman e, bu durumla ilgili bilgi aramaya almaya da devam edeceğiz. Sizden de çok teşekkür ederiz katıldığınız için yayınımıza. <gülüyor> İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Doktor Necdet İpek Yüzle konuştuk. Diyarbakır bismi doğumlu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu kendisi ve uzun süreden beri Türk Diyarbakır Tabip Odası Başkanlığı yapmış. Türk Tabipler Birliği Merkez Kon Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'nde de yer almıştı. Ve o 8-9-10 yıldan beri neredeyse Türkiye İnsan Hakları Vakfı yönetim kurulu üyeliği de yapıyor kendisi. Bölgedeki durum hakkında bize biraz bilgi verdi. Şimdi bir ara verelim. Açık kastedi. Ahmet İnsel Ufuk Turu Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın Hicam. Evet Ufuk Turu biraz karanlık bir Ufuk Turu oluyor ama kaçınılmaz o hep. Bu arada yalnız bu 610 Akademisi'nin... Yeni bildirisi üzerine biraz konuşalım. Fikrin eleştirilmesi, demokrasinin cezalandırılması otoritenin niteliğidir diye özetlenebilecek bir evet. önemli destek geldi. İlk de evet. akademisyen bildirisine ve bu dalga dalgada yayıldığı gözleniyor. İlginç bir durumdayız. Biraz bu konudan bahsedelim. Şimdi bir hem Türkiye'de hem e, Türkiye dışında yani zannediyorum iktidarın beklemediği Tayyip Erdoğan ve çevresinin beklemediği bir destek ve tepki oluştu. Bu Zannediyorum Tayyip Erdoğan böyle bir köykürmeyle akademik çevrelerin pısacağını, susacağını ve bunun da yalanıp yutulacağını tahmin etmişti. Aynı zamanda bunu bir fırsata çevirmek istediği için kasıtlı olarak yaptığını büyük ihtimalle tahmin edebiliyoruz kendisi açısından toplumdaki toplumun bir kesiminde olan bir kim nefret özellikle okumuş nefreti özellikle kendisinden farklı kültürde algıladığı olduğunu algıladığı insanlara yönelik nefret bu din ve etnik e, farktan da farklı bir e, kin e, ve öfke e, bu çevrenin e, büyük frustrasyonlarda yaşayan e, bir e, özellikle e, e, bazı e, konumlara gelmekle beraber bunu liyakat üzerinden değil sadakat üzerinden bu konumlara geldiği için aslında ciddi biçimde bir aşağılık kompleksi yaşayan e, çevrelerin e, üniversite içinde e, basında özellikle e, bürokraside ki çevrelerin e, bu fırsatta o, o komplekslerini ifade etmelerini ve reise savunmalarını sağlayacak bir operasyon olarak tasarladı. Bunu kısmen başardığını söyleyebiliriz tabi. Bunun uç noktaları e, kanla <gülüyor> banyo e, duş yapma sapık fantezilerinin ifade edilmesine kadar gitti. Ee, ama zannediyorum bu kadar e, yaygın bir e, tepkiyi hem Türkiye içinde hem e, Türkiye dışında e, beklemiyordu. E, bana e, bazı açılardan e, Tayyip Erdoğan'ın geçmişte e, sadece kendisi gündeme getirdiği için, sadece kendisi mümkün e, azarladığı, bağırdığı, çağırdığı için e, birdenbire çok önemli olan ve e, sonuçta toplumun e, yüz akı konumuna gelen geçmiş bazı eylemleri hatırlatıyor. E, bu bakımdan e, bir e, Tayyip Erdoğan açısından hem belki bir e, rasyonalitesi var ama bu rasyonalite aynı zamanda e, bir irrasyonel rasyonalite gibi de e, tezahür ediyor evet. bu e, akademisyen e, 610 e, üniversite öğretim e, üyesinin e, imzaladığı metin e, demokrasiyle e, diktatörlük demokrasiyle totaliter rejim arasındaki temel farklardan bir tanesini çok açık biçimde ortaya koyuyor çok açık biçimde dile getiriyor e, ifade özgürlüğünün konumu de dün akşam onu size okumak isterim. Dün akşam Fransa rektörler komitesi yani bizim Türkiye'deki rektörler Türkiye rektörler komitesi ne denk konumda olan adı üniversite üniversite başkanları veya üniversite rektörleri konferansı olan ve Fransa'da YÖK yoktur. Bir tek üniversiteler arasında işbirliğini sağlayan bütün üniversite e, başkanlarının rektörlerinin doğal üye oldukları ve kendi aralarından da bir e, yönetim seçtikleri bu e, Fransa e, e, üniversite e, rektörleri konferansıdır. Yegane üniversiteler arası kurul budur. Dolayısıyla yani kuruldur. Onu belirteyim e, ve başkanı da bir üniversite. E, Lütfen. Üniversite rektörleri konferansı, 15 Ocak'ta kütlere karşı Türk ordusunun yürüttüğü askeri operasyonların durmasını talep eden bildiri, bir bildiri imzaladıkları suçlamasına dayanarak 14 üniversite öğretim elemanının gözaltına alınmasını eder. Türk ve yabancı binden fazla aydın bir araştırmacının imzaladığı bu metin, bir aydan biri PKK'ye karşı başlatılan operasyon konusunda bağımsız bir soruşturma yapılmasını talep ediyor bir barış sürecinin başlaması çağrısında bulunuyor. Üniversite Rektörler Konferansı, Türkiye'de iktidar tarafından doğrudan tehdit edilen... ...üniversite mensuplarının ve akademik özgürlükleri tehdit altında olan bütün Türk üniversitelerinin yanında olduğunu bildirir. Bu gözaltına alma işlemleri, büyük demokras demokrasilerin değerlerinin temelinde olan... ...ve üniversitelerin kurucu ilkesi olan ifade özgürlüğünün açık ihlalidir. Evet... Ee, bu hakikaten Gayet temel güçlü. olarak akademik özgürlüklerden de öteye temel olarak bir ifade özgürlüğü sunulur. Yani üniversite öğretim üyeleri olmak hesabıyla bu metindeki bu, bu metni imzalamış olan insanların özel bir koruma altında olmasını kimse talep edemez. Bütün yurttaşların hakkı olan bir eylemdir. O bildiri bütün Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının yurttaşlık hakkıdır. Ee, i̇ktidarı eleştirmek, sert eleştirmek, görüşünü bildirmek, talepte bulunmak ve burada hiçbir şekilde bir şiddet e, propagandası, suça teşvik e, açıkça suça teşvik e, olgusu olmadığı için de temel hak ve özgürlüklerin bölünmez, ayrılmaz ve kurucu parçasıdır. Bu nedenden dolayı bence herkes de bunun bilincinde olduğu için burada çok hassas bir noktaya geldiğimizi ve bu burada devam ettiği eğer burada devam ederse iktidarın bu baskısı bu şekilde devam ederse Türkiye'deki rejimin bir demokrasi olarak tanımlanma tanımlanmasının mümkün olmayacağını. Açıkça görüyoruz. Hem Türkiye içindeki tepkiler bunu açıkça gösteriyor. Hem Türkiye dışındaki tepkiler gösteriyor. Bu bakımdan hem bu 610 öğretim üyesinin imzaladığı ve orada ifade ettiği. ve Mühendisler Odası'nın deklarasyonu. Evet, dalgaları. 200'e yakın gazetecinin gazeteci 624. Değermişim. Onu ben söyleyebilirim. Elimin altında var o. Altında. Sağlık de, evet, sağlık evet. çalışanlar da aynı şekilde bir imza kampanyası yayınlamışlardı. Sağlık bizim... çalışanları başlattılar. Dinleyicilerimiz söyledi. Ee, yerel olarak başlatılan e, girişimler var. Şu anda hepsini maalesef e, bilmiyorum. E, bunu da aslında bir yerde bir, bir, bir bilgi bankasına toplanması lazım. Bu e, bu, bu böyle bir dayanışma girişimleri var. kendilerini bu bildiriyi imzaladıklarını açıkça okuyarak, deklare ederek kendileri hakkında suç duyurusunda bulunan e, ma girişimlerini yapanlar var. Dün, e, dün örneğin Çağlayan adliyesinin önünde. E, bütün bunlar tabii ki e, Türkiye'de e, demokrasi mücadelesini e, sırtlayan kesimlerin kimler olduğunu ve bunların nasıl kararlılıkla her türlü tehdide rağmen kararlılıkla bunu devam ettirdiklerini gösteriyor. Halkların Demokratik Partisi'nin desteği önemli. Cumhuriyet Halk Partisi'nin desteği önemli. E zaten aşağı yukarı Türkiye toplumunun kendisine demokrat gerçekten demokrasi temel hak ve özgürlükler eşitlik kavramlarını çeşitli biçimler altında savunan kesimi'nin bir haritasını da çıkartmış oluyoruz böylece. Evet. E, şimdi ben de. Bu metni, ha, pardon. Bu söyle. E, 52 yayıncı sayabildim şimdi. 52 şimdi. mi evet. Evet az görmüştüm görmüştüm evet. Ahmet Bey bir şey sormak istiyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nin desteği demiştiniz hangi destek bu? E, bildiğim kadarıyla. E, Cumhuriyet Halk Partisi Kılıçdaroğlu bildiri imzalayanların yanında olduğunu ilan etmedi Evet mi? evet etti. Bildiri Oradaki şey konuşmasında. Yani bir karmaşa oldu daha önce de... Kongredeki konuşmasında katılmamak... Kongredeki konuşmasında e Her tarafına katılmamakla beraber sonuna kadar Anladım. destekliyorum. Evet, tam, tam şimdi ona gelecektim. Her tarafına katılmamakla beraber sözcüğünü edersiniz etmezsiniz. Bence... Bu noktada her tarafına katılmasını zaten kimse beklemiyor. Burada o bildirinin içeriğini değil, bildirinin varlığını savunmak veya savunmamak noktasında insanlar. Katılanlar imzalıyorlar zaten. Evet. Bunun siz katılmak, katılmıyorum, katılıyorum sözcüğünü etmenize ihtiyaç yok. Katılanlar imzalıyorlar. Bildiri artık sadece akademisyenler de açık değil. Daha geniş bir çevrede imzalayabilir. Bildiğim kadarıyla bildirinin düzenlediği değilim ama... Herhalde daha geniş bir çevrede imzalayabilir. İşte kendisini suç duyurusunda bulunanlar, bildiriyi imzalayıp kendileri hakkında suç duyurusunda bulunanlar bunu yaptılar. Bildirinin bazı ifadelerine, tonuna katılmayabilirsiniz ama bildiri bir suç teşkil ediyor mu etmiyor mu? Evet. Etmiyorsa. Ana nokta bu. Yani evet. biraz dün bizim internet sitesine de koyduğumuz Noam Chomsky'nin o klasik olmuş artık aydınların sorumluluğu başlıklı makalesi 49 yıl önce yayınlanmış olan New York Review of Books'ta zaten esas olarak bunun bir zorunluluk olduğunu, hükümetin politikalarının ardında yatan yalan gerçekleri teşhir etmeyi. Bir e, yalnız şey değil görev olduğunu da söyleyen metni de biraz sonra da zaten şeyle de konuşacağız onu e, bilim akademisinin e, temsilcileri de imzalanıp imzalanmamasının e, önemi yok. Yani her şeyine katılıp katılmamasının herhangi evet. bir önemi yok ama esas e, mesele bunun savunulması bunun söylenebilmesi olmazsa evet. olmaz demokrasinin olmazsa evet, benim olmaz. benim kafamı karıştıran Haluk Koç'un ifadesiydi. Ondan önce Sezgin Tanrıkoğlu'nun başka bir ifadesi vardı ama orada bir e, bu şeyden sonra kurultaydan öncesinde bir kafa karışıklığı vardı. Neyse ama sonra karıştıralım. Genel ama. Başkan'ın söylediği eee partiyi e, bağlar şey yani burada e, şey taraftarı değilim. E, i̇şte o partinin o adamı bu söyledi bunu. Evet. O, Üstlendiği zaman üstlendiğini kabul etmemiz lazım. Evet hı -hı. bence de çok taraftan... geniş bir destek aldı dalga, dalga hı -hı. da yayılıyor evet. Ben şeyi ya, de söyleyeyim. Siz e, biraz evvel e, söylediğiniz bu 49 yıl önce bildiri yayınlayan o şiddet taraftarı, şiddeti savunan Yahudi'den mi bahsediyorsunuz? Tamam hı -hı. çoğumuz ki. <gülüyor> evet. Evet, <gülüyor> evet. evet. Yeni sol artı. O, hı -hı. O, onu, onun üzerinde durmayalım diye düşünüyorum. Benim e, şahsen benim de aralarında bulunduğum pek çok insanın e, hayatını sanıyorum derinlemesine etkilemiş bir klasik makaledir o. Yani ben onu tesadüfen okuduğumdan bu yana 50 yıl geçmiş üzerinden bir daha e, aynı hissetmediğimi belirtmek istiyorum kendimi ifade özgürlüğü açısından filan. Belli oluyor zaten <gülüyor> Noam Chomsky'nin bir e, şey Kış, oldu, bir, düzen, bir e, düzen bulucu bir Evet. E, bu şeye de iki saniye İstediği değil. İkile bakar <gülüyor> evet. Yani bu 610 akademisyenin yeni bildirisine ne bakarken bir döküme de kısaca baktım hangi üniversitelerden geliyor diye. Türkiye'den sayabildiğim kadarıyla 53 ayrı üniversitesinden ve bütün coğrafi olarak her tarafından ayrıca da çok aralarında saygın pek çok Amerikan, Amerika Birleşikleri, İngiltere, Fransa, Almanya, İsviçre, Avusturya ve Kanada gibi pek çok saygın üniversitesinden de 37 üniversiteden gelen gayet etraflı bir şey var yani. Aralarında. Evet, bu arada bir küçük Türkiye'de e, e, gerçekten üniversite özgürlüğü açısından e, küçük fakat anlamlı bir adımı e, belirtmeden geç, geçmeyelim bence. E, Arel Üniversitesi galiba e, bir deklarasyon yayınlayıp e, ifade özgürlüğünün e, yanında olduklarını e, üniversite yönetimi ilan etti. E, can bunu teyit edelim. Okan Üniversitesi diye biliyorum ben de. Okan pardon pardon. Hı -hı için canlı. Okan, mısın? evet. E, Okan evet. Üniversitesi e, ifade özgürlüğünün e, yanında olduklarını ve bu e, bildiğin bir takrib şimdi ezberimden söylüyorum. Dolayısıyla tam ifadeleri e, şey yapamam ama e, yegane bir üniversite yönetimi olarak bugüne kadar yani şu son 4-5 günden beri e, yegane e, iktidarın <gülüyor> baskısına e, karşı e, ifade özgürlüğünün savunan üniversite yönetimi bildirisi. Evet. Demokratik öyle. toplumların vazgeçilmezi olan ifade özgürlüğünün de hassasiyetle korunması gerektiğini düşünüyoruz demişti. Yani kendisi evet. de bir akademisyen olan saygın bir akademisyen olan başbakanın da bunu tekrar düşünsün imzalayan akademisyenler ve imzalarını geri çeksinler yoksa inandırıcılıklarını kaybederler tarzında, mealinde yorumlanacak bir e, sözü oldu tam cümle O evet, söyleyemiyorum tam, ama bu... Evet, tam. Bu, Çünkü... bu aslında tam totaliter rejimlere özgü bir şeydir biliyorsunuz. İnsanların e, şey yapıp nedamet getirip, nedamet getirmeye zorlayıp, ondan sonra da e, Stalin döneminde hem e, insanlar evet ben suçluydum, özür diliyorum geri adım atıyorum deyip, ondan sonra idama yollarlardı. Bu e, bu totaliter rejimlerde esas uygulanır bu. Yani totaliter rejimler sadece insanları cezalandırmakla yetinmezler. Cezalandırdıkları kişilerin de aynı zamanda beyinlerini yıkamayı ve kendilerine tabi kılmayı teşvik ederler. Ahmet Davutoğlu anladığım kadarıyla burada bazı akademisyenlerin etraflarındaki çevre baskısı, üniversite baskısı ve yargı baskısı çerçevesinde Doğrusunu söylemek gerekirse bazı yerlerde, bazı taşlı üniversitelerinde, bazı küçük kentlerde bunu görüşlemenin hiç de kolay olmayacağını biliyorum. Hepimiz biliyoruz. İstanbul'da, Ankara'daki, İzmir'deki üniversitelerden çok daha az korunaklı durumda olan öğretim üyeleri var. Ve bunların bir kısmının çekinerek geri adım atması ki birkaç tane oldu 5 kişi yanılmıyorsam çeşitli bahanelerle birkaç tanesi açıkça baskılara direnemediği için evet ee, ...sizasını geri aldığını belirtti. Baskılardan, evet. tehditlerde kapılarına çizik, evet. baskılardan tehditlerde kapılarına çarpı işaretleri konulması... ...siz okulda istemiyoruz diye öğrencilerinin tehdit mesajlarını atması... ...aynı zamanda meslektaşlarının tehdit mesajları atması. Burada yaşam Meslek yaşayamayacaklarını söyleyenler yani. evet. var Selçuk'ta olduğu gibi mesela. Yaşınanlar var şu anda kızla bulunduğu özellikle araştırma görevlisi gibi... ...daha az korunaklı olan kişilerin bir kısmının... Şimdilik biraz daha da ara tatilden istifade ederek bulundukları kenti terk edip başka yere gittiklerini biliyorum. Birkaç kişi de çeşitli bahanelerle ben metni okumamıştım bilmeden imzaladım. Şimdi okuduğumda işte tasvip etmiyorum gibi gerekçelerle metnin imzasını geç. Bunların hepsi olabilir. Geçmişte aydınlar dilekçesinde bazı insanlar daha sonra ben Toki e, sözleşmesi imzalıyorum zannediyorum deyip imzalamıştım gerekçesiyle geri adımlar da atmışlardı. O nazik ses gibi evet ama sonradan tekrar imzasını çekeyim bir daha bu yeni 610 akademisyenlerin yeni bildirisine de tekrar koyanlar da var. İlginç bir gelişme. Bunların hepsi olabilir. Yani sayı arttıkça bunlar hepsi bunlar detay. ama Davutoğlu'nun yapmak istediği aynı zamanda ayıptır. Evet ben de onu Akre söylemek istedim e, ve şey çok ilginçti sen hatırlattın e, bu Stalin dönemi e, uygulamalarını yanılmıyorsam Aleksandr Soljenitsin yazmıştı e, önemli e, yazarlarından e, Rusya'nın yetiştirdiği e, yani bir dünyada bir insanın başına gelebilecek en talihsiz olaylardan birinin e, Olmayan bir konuda olmayan bir soruşturmaya tabi tutulmak gibi. Yani sorulan sorudan neden bahsedildiğini bile bilmediğini insanların evet. gulag evet. adalarında. Evet. E zaten bakarsak şu anda e, yapılan e, aşağı yukarı e, 30-40 kişiye e, gözaltına alınan veya e, ifadesi alınan 30-40 kişi var. Savcıların e, işte Boru'da e, e, Bursa'da Erzurum'da e, sordukları şeyde Kocaeli'de e, savcıların sordukları bazı savcıların sordukları sorulara baktığımızda gerçekten bunu hatırladım. Aynen öyle. Ben oradan hatırladım. Tamam. Aleksandr Solz çok uzun yıllar önce okumuştum. Evet. <gülüyor> Aynen o, o sorulardan Bitirmeden hatırladım. Galiba birkaç dakikamız kaldı. Evet. Bitirmeden bir son noktaya daha değinmek Lütfen. istiyorum. Cumhurbaşkanının e, hakaret etme e, hakkı var mı? Cumhurbaşkanları biliyorsunuz Türkiye'de ve dünyada e, dokunulmazlıktan ziyade sorumsuzlukla e, korun korunurlar. Sorumsuzluk nedir? Yaptığı eylem ve e, işlemlerden dolayı e, hesap sorulamaz. E, siyasi işlemlerinden dolayı hesap sorulamaz. Ceza işlemlerinden dolayı hesap ancak kişisel e, fiillerinden dolayı. Yani Cumhurbaşkanı arabasını alsa, e, sokağa çıksa, bir adamı esse, yeşil ışıkta geçse ve bir kişiyi esse, çarpsa suçludur. Bu da suçludur, da dokunulmazdır, sorumsuzdur e, gerekçesi geçerli olamaz. Nerede geçerli olabilir? Monarşilerde geçerlidir bu. Monarşilerde monark, kral veya kraliçe mutlak sorumsuzdur. Ama kral ve kraliçe e, yurttaş değildir. Kral ve kraliçe, kral ve kraliçedir. Geri kalanı tebadır Onun adına da onun adına başbakan sorumludur zaten. E, e, evet. O, şey ifadeyle İngiltere'de kraliçe adam öldürse başbakan sorumludur denir. Evet. Pek kraliçeyi herhalde orada kraliçe olarak tutmazlar adam öldürdükten sonra diğer taraftan. Onu da belirtelim tabii ki. Bu sadece teoride bir şey. Ee, ama e, cumhuriyetlerde Cumhurbaşkanı da her yurttaş gibi bir yurttaştır. Eşit yurttaştır. Seçilir. Cumhurbaşkanı seçilir. Monark, kral seçilmez. Yurttaşlar e, e, sultanı seçmezler. Yurttaşlar e, kralı seçmezler. Arada bir e, teba ilişkisi vardır. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın eylem ve e, işlemlerinden dolayı Bireysel eylem ve iş görev alanına giren eylem ve işlemlerinden dolayı sorumsuzluk e, verilmesi anayasada verilmiş bir şey. Bunu tartışmıyoruz. Fakat bu görev ve e, bu görev ve sorumlulukları e, yurttaşlara hakaret etmeyi içerir mi? Pencereyi yasa Cumhurbaşkanı e, o çocukları dese millete bağırsa bu ha bu hakkı var mı sorumsuzluk hakkı var mı cezai anlamda dokunulmazlığı e, fiili var olarak var diyelim biliyorsunuz Cumhurbaşkanının dokunulmazlığı yok e, öngörülmemiş anayasada ama e, genel kural kabul edilen kural e, Millet vekili olmayan bakanlar nasıl dokunulmazlıktan bakanlıkları süresince dokunulmazlıktan yer alıyor? Cumhurbaşkanı diyelim. Tam bunu kabul ediyim. Ama hukuki anlamda, medeni kanun anlamında, manevi tazminat davası açma hakkı var mıdır, yok mudur? Cumhurbaşkanının kendilerine vatanayı ne alçak dediği insanlar. Evet, alçak, cahil, zalim, güruh, cahil, hain, cahil dedi. hakaret, cahil bilmiyorum hakaret midir, değerlendirme. Bir de şunu da belirtelim. Ayrıca da bu Cumhurbaşkanı makamı yani bu Cumhurbaşkanı Türkiye'deki şu andaki Cumhurbaşkanı kendisine yönelik ağır eleştiri niteliğinde olan ve çoğunda da mahkemelerin bu ağır eleştiridir dediği e, veyahut e, mahkemelerin mahkum ettiği Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'yi bu sefer mahkum ettiği binlerce dava açan birisi. Yani bu konuda da çok hassas. E, kendisi hassassa başkalarının aynı hassasiyete sahip olma hakkını nasıl tanır? Bunu da anayasa hukukçusu Taha Parla bir yazısında ortaya koydu. Zaten dava açılmasının mümkün olacağını söylüyor. Onu da biraz sonra açık bilinçte tartışma fırsatımız tamam. da olacak. Peki. Ahmet çok teşekkür ederiz. İyi günler. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel Ufuk Turu Açık Gazete Açık Gazete Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey, merhaba. Günaydın canım. Bugün bir konumuz var, isterseniz siz takdim edin Güven Bey. E, Tabi memnuniyetle. Bugünkü konumuz Profesör Doktor Mehmet Ali Altay. Öncelikle kendisine teşekkür ederim e, stüdyoya kadar geldiği için. E, merhaba Ali Hocam. Merhaba, merhaba herkese. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ olun. E, ülkemizde gündemler e, sürekli zigzak çiziyor. Bugün aslında e, iki hafta önce ya da on gün önce öngöremediğimiz bir e, konuyu tartışacağız. E, Türkiye'den ve dünyadan da örneklerle Akademide ifade özgürlüğü konusu. Bunu niye tartışacağımız çok açık. Geçen hafta Barış için Akademisyenler ismi altında bir araya gelen bir grup akademisyen bir bildiri imza attılar ve basın yoluyla bunu duyurdular. Müthiş bir fırtına koktu. O gün bugündür devam ediyor. Bu İktidar özellikle bu bildiriden hiç memin kalmamış gibi gözüküyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bildiriyi imza atmış akademisyenlere bunlar aydın değil karanlık dedi aydın müsveddeleri ve alçaklar gibi kişisel hakarete varan sıfatları fütursuzca kullandı. Çok ilginç bir durum aslında. Ee, belki burada e, bu bildirinin içeriğinden de bir parça değil. Zaten da Ömer Bey, Can, siz de işlediniz e, geçen hafta boyunca. Fakat daha önemli bir konu var. E, o da akademik ifade özgürlüğü. E, bu özgürlüğün dünyada ve Türkiye'de e, hangi boyutlarda olduğu, e, nasıl olması gerektiği. E, hem hukuki açıdan hem akademik açıdan. E, bugünkü konuğumuz Mehmet Ali Alpar, Bilim Akademisi'nin başkanı. Bilim Akademisi, e, başkanı. E, bilim akademisi e, 15 Ocak'ta e, ifade özgürlüğü konusunda kamuoyuna bir bildiri sundu. Ve ifade özgürlüğünün e, desteklenmesi gerektiğini belirtti. E, biz hem Bilim Akademisi adına hem de kendisi bir akademisyen olarak... Ee, Mehmet Ali Hoca e, bize neler söyler, e, bunu konuşmak istedik. Ben çok kısaca kendisini takdim edip e, sözü ona bırakmak istiyorum. E, Sabancı Üniversitesi'nde öğretim üyesi e, Profesör Doktor Mehmet Ali Alpar, fizikçi kendisi e, lisans eğitimini Doğu Teknik Üniversitesi'nde yaptıktan sonra doktorasını da yine fizik alanında Cambridge Üniversitesi'nde İngiltere'de tamamlıyor. Nötron yıldızları ve pulsarlar konusunda çalışmakta. Pek çok uluslararası alanda yayını ve ödülü var. Benim en çok önemsediğim ödüllerden bir tanesi hemen burada söyleyeyim. Sabancı Üniversitesi'nde öğrencilerin oylarıyla en iyi öğretmen seçilmiş olması. Bilim Akademisi'nin bir de Türkiye Bilimler Akademisi geçmişi var ya da öyle bir öncülü var. Bu konudan da bir parça bahsederiz. Çünkü bugün içinde bulunduğumuz akademik ifade özgürlüğüne karşı yürütülen kampanya konusunda aslında çok alakalı bir ilk adımı orada görmek mümkün. Ali Hocam ben sözü size bırakarak ifade özgürlüğü konusuna girmiş olayım. Benim de Ömer Bey'in de canın da pek çok sorularımız var. Bunlarla sonra devam edelim isterseniz. Çok teşekkürler. Ben Bilim Akademisi'nin nasıl ortaya çıktığını kısaca hatırlatarak başlayayım. Çünkü bugün geldiğimiz ortamla alakalı bir konu. 2011 yılında bir kanun hükümde kararname ile Türkiye'nin Bilimler Akademisi'ne bundan böyle hükümet organlarının üye tayin edeceği duyuruldu. Şimdi akademiler biliyorsunuz dünyanın her tarafında kamu tarafından desteklenseler dahi Bağımsız bilimsel kuruluşlardır. İşlevleri de isterlerse hükümetlere ve kamuoyuna bilimin her alanındaki gelişmelerle ilgili bir çeşit yol gösterecek danışmanlık yapmaktır. Akademiler üyelerini kendileri seçerler. Yani kimin iyi bir matematikçi veya iyi bir iktisatçı veya iyi bir tarihçi, fizikçi neyse olduğuna o alandaki önde gelen insanlar akademinin üyeleri karar verir. Liyakat esasına dayalı bir kuruluştur. Ve bu müdahale yapıldığı zaman o tarihte 82 tane Türkiye Bilimler Akademisi asli üyesi vardı. 52'miz istifa ettik. Ve hemen birkaç ay içerisinde Türkiye'deki geçerli anlayışla kamu tarafından desteklenen kurumların kendi teknik alanlarında doğrudan doğruya hükümet kontrolünde olmasını beklediğini gördük. Onun için biz e, sivil toplum örgütü olarak örgütlendik, kendi üyelerimizi kendi usullerimizle uluslararası hakemlikle kendimiz seçiyoruz e, ve özellikle genç akademisyenler için bir e, programa başlayarak yolumuza devam ettik. Şimdi e, Burada bizim kuruluşumuzda telaffuz ettiğimiz üç önemli ilkemiz var. Bir akademi için önemli ilkeler görüyoruz. Bunlar akademik özgürlük, akademik liyakat ve akademik dürüstlük. Bizim üyeliğimize seçilen yeni akademisyenler bu ülkelerimizle ilgili bildirgemizi imzalayarak katılıyorlar. Bu TÜBA'nın başına gelen... Ee, üyelerinin hükümet organları tarafından tayin ile sonuçlanan olay Türkiye'de aslında kamu kurumlarının kendi alanlarında özgür, özerk olmayacakları anlayışının bir örneğiydi. Ve birçok alanda birçok e, itaslaşmış teknik bir e, alanı olan kamu kurumlarına da zaman içerisinde ne olduğunu e, gördük. E, Şimdi dolayısıyla son olay bizim kuruluş sebebimizle, akademinin e, özgürlüğüyle ilgili bir olay. E, söz konusu bildirinin içeriğinden tamamen bağımsız olarak ifade özgürlüğü babında biz bunu değerlendirdik. E, şimdi bir akademi olduğumuz için değerlendirmelerimizin de bir ekspertize dayanmasını istiyoruz. Bizim üyelerimiz arasında seçkin hukukçular var ve onların çalışmalarıyla kısa bir duyuru içerisinde gerek Türkiye'deki anayasanın 2015'teki son içtihatla bu konudaki anayasa mahkemesi kararının ne dediğini alıntıladık. Gerekse Türkiye'nin bağlı olduğu uluslararası sözleşmeler içerisinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bir diğer örnek içtihatıyla alındı ifade özgürlüğünün neyi kapsadığı konusu üzerinde durduk. Bildirimiz basında biliyorsunuz epeyce yer aldı. Evet. E, evet. E, sizin bildiğinizde e, sunduğunuz argümanların benzerleri e, birkaç başka makalede de yer aldı. Mesela e, eski CHP milletvekili ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıcı olarak çalışmış olan Yüda Türmen'in bildiği yazdığı bir yazıda da sizin bildiğinizde olduğu gibi başka daha önce görülmüş ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince karara bağlanmış davaların verdiği kararlara referansla bu barış için akademisyenler grubunun imzaladığı bildiri de hukuksuz hiçbir yan olmadı vurgulanıyor. Sizin bilim akademisinin bildirisinin sonu. Son paragrafında da şöyle diyor, e, e, her ne kadar rahatsız edici veya azınlıkta olsa da görüşlerini ifade özgürlüğü her vatandaş için olduğu kadar bilim insanları için de en temel özgürlüktür. Bunun ellerinden alınmasının er ya da geç Avrupa Konseyi'nin de tespit ettiği gibi entelektüel gerileme, sosyal ve ekonomik bir duraklama ile sonuçlanması kaçınılmazdır bizim akademisi bu, bunu kaygı verici buluyor ve ifade özgürlüğünün tesisi için gerekli yasal çalışmalar dahil her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu bildiriyor. Şimdi farklı mesele var gibi gözüküyor. Bir tanesi bu bildirinin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği ee, Cumhurbaşkanı kapsamda değerlendiriliyor. Ee, Başbakan da Cumhurbaşkanı'na katılıyor. Akademisyenlerin çağrısı fikir özgürlüğü değil diye bir e, demeç vermiş. Mesela kendisi bir akademisyen olduğu halde. Ee, medyada da ciddi bir e, kampanya olduğunu görüyorum. Özellikle e, Yeni Akit, Yeni Şafak falan gibi gazetelerde. E, herkes bundan payını alıyor gibi gözüküyor. E, örneğin e, e, eski 1. Ordu Komutanı emekliyor General Hasan Iğsız'ın kızı bir akademisyen olarak bu bildiriye imza atmış. E, Hasan Iğsız da bir, e, kendisi bir bildiri yayınlayıp e, bu bildiriye katılmıyorum ama düşünceye tahammülsüzlük var e, dedi diye Star Gazetesi tarafından ihanetin paşası şeklinde lanse edilmiş. Birinci mesele bu, ikincisi genel olarak belki Türkiye'de ifade özgürlüğünün durumu. Ali hocam siz de anlattınız. Bu Bilim Akademisinin kurulmasından sonra bir iki başlı bir şekilde devam ediyor değil mi Türkiye'de? Yani. Türkiye Bilimler Akademisi ismiyle kurulmuş olan kurum, kendi seçtiği, hükümetin seçtiği üyelerin de katkısıyla var olmaya devam ediyor. Bilim Akademisi buna alternatif bir bilim kurumu olarak devam ediyor. Burada tabii herhangi bir ülke için Ulusal Bilim Akademisi'nin üyelerinin hükümet tarafından seçilebiliyor olmasının bir bilim skandalı olduğunu söylemeye herhalde gerek bile yok. Ee, sizin de söylediğiniz gibi kim iyi bir fizikçi, kim iyi bir matematikçi, kim iyi bir e, felsefeci ya da iktisatçı bunu bilim insanları kendi başlarına e, buna karar veremiyorlar da kümetin e, e, üst düzeylerinden birileri e, seçerek oraya bu, bu insanları getiriyorsa bilim e, bilimin e, özelliği kalmamış demektir. E, özelliğin kalmadığı bir yerde e, ifade özgürlüğüne de e, izin verilmemesi, hatta tahammül edilemiyor olması belki çok şaşırtıcı değil. Evet. E, şimdi e, bilim akademisiyle ilgili ayrıntılara e, girmeyeceğim. E, bilgi ve ahlak, ahlaki siyasi tavır Fikir özgürlüğü üzerine birkaç şey söylemek istiyorum. Ee, bizim e, fikir özgürlüğünden söz ederken aklımızda iki farklı düzlem belki düşünülebilir. Bir akademisyenlerin fikir özgürlüğü. O araştırma sonuçlarıyla elde ettikleri bulguları ifade etmek. Serbestçe demek. Bu olayda söz konusu olan Bundan daha genel ve daha temel bir şey. Yani akademisyenlerin temsil ettiği bir grup ama sonunda burada söz konusu özgürlük bütün vatandaşlar için tanımlı olması gereken ifade özgürlüğü. Çünkü bu söz konusu bildiride akademisyenler bir araştırma sonucu elde ettikleri akademik hayata özgü bir açıklama yapmıyorlar. Vatandaş olarak ifade özgürlüğü haklarını kullanıyorlar. Bu da elbette akademisyenler için Özellikle önemli çünkü çeşitli konularda bilgi üreten insanlar bunlar ama çok daha temel bir seviyede bütün vatandaşlar için fikir özgürlüğünün, ifade özgürlüğünün bir engelle karşılaşması söz konusu. Burada işin hukuki boyutları o alanda uzman hukukçu akademisyenleri özellikle ilgilendiriyor ama ee, Sayın Rıza Türmen'in de açıkça koyduğu gibi e, hukuk literatürü ve geçerlikte olan kanunların ne söylediği gayet açık. Şimdi bilgiyle ilgili konular aslında e, bütün e, ahlaki siyasi tartışmaların altında yatıyor. Çünkü hangi bilgiye göre nasıl davranacağız? Bunun da çok da böyle bilimsel derin irdelemeye gerek olmayan açık, sağduyu cevabı mantık ve gözleme göre davranacağız. Ha, o gözlemler sonucunda herkes farklı sonuçlar çıkarabilir. Bir tartışma konusu olabilir. Dünya bizim e, anlamamız için çok kompleks. Ama bilimin özellikle temsil ettiği şey aslında bütün insanlar için lazım olan günlük hayatta da lazım olan bir şey. Dünya ile ilgili işlerimizi dünya deyince buna toplum tabii ki dahil akla, mantığa ve gözlediğimiz şeyleri anlamaya çalışarak yaklaşmamız lazım. Bütün ideolojik rejimlerin, din temelli veya başka türlü ideoloji temelli rejimlerinde e, bilimle kavgası eninde sonunda buradan kopuyor. Çünkü aslında o kavga e, bilimdeki şekliyle değil, daha da temel şekliyle e, tartışılabilir, yanlışlanabilir, dünya böyle mi değil mi diye konabilir şeyler üzerinden mi? Politika yapacağız, bir toplumsal anlaşma ona mı dayanacak? Yoksa bu böyledir diye bakmadan tırnak içinde bilmeye dayalı bir sistem üzerine mi kuracağız? Bunun evet. uygulamadaki yansıması da bence çok acıklı bir vaziyette. Çünkü neyin ne olduğunun değerlendirilmesi hukuk içerisinde de mahkemelerin işidir. Kamu kuruluşlarında Toplumun çeşitli kurumlarında da e, orada çalışan insanların iş e, ilişkilerinin ötesinde fikirlerini ifade etme özgürlüğü vardır. Türkiye'de olan şey ne? Bir bildiri karşılığında en üst siyasi makamlardan bir işaret veriliyor. Ve bunun karşılığında üniversite yöneticileri, başka kamu kurumları, çünkü burada sadece akademisyenler söz konusu değil, yöneticileri e, ve kamuoyunda bir hava yaratılıyor. Bu insanlar resen talimat almış gibi harekete geçiyorlar. Bu da tabii ifade özgürlüğüyle temel özgürlüklerle ve sonunda demokrasiyle bağdaşacak bir şey değil. Evet ben de burada belki birkaç şey bir parantezle birkaç şey ilave etmeye çalışayım. Yani özellikle bir başka anayasa hukukçusu olan Taha Parla'nın da bir yazısı yayınlandı bir internet sitesinde birdirbir.org'da orada bir cumhurbaşkanı bir meslek grubuna hakaret ederse diyor Boğaziçi Üniversitesi'nin anayasa e, hukukçularındandır e, tahaparla malum e, orada e, yani şeyi diyor e, hakaret etmekle kalmadı e, teknik terimiyle totaliterliğe başladı diyor cumhurbaşkanı cumhurbaşkanı bir meslek grubuna hakaret ederse başlıktı zaten yazı ve e, en son tanım gereği toplumun en özerk olması gereken kurumlarından biri olan üniversiteye de hükmetmeye kalkıştı ve bütün bir meslek grubuna yani barış isteyen akademisyenlere saldırdı e, ve bununla da yetinmeyip sizin de söylediğiniz gibi haklarında soruşturma, kovuşturma ve ceza mahkumiyeti istedi ve üniversite yönetimleriyle savcılıkları harekete geçirdi ayrıca bir dizide hakaret etti işte cahil karanlık hain güruh diyerek hatta zalimi de ekleyebiliriz belki buraya daha sonradan ee, yani bu özel, özellikle hukuk fakülteleri öğretim üyeleri barolar hukukçular dernekleri yaratıcı hukuki muhakeme yürütmeli ve eğer cumhurbaşkanı nedamet beyan etmezse karşı dava açmanın, hakaret davası açmanın formülünü bulmalılar diyor. Ve bir ipucu olarak da Türk Ceza Kanunu'nun 8. bölümündeki şerefe karşı suçlardan hakaret suçu işlenmiştir. Dokunulmazlık sayesinde cezayı sonuç doğurmayabilir ama bu suç işlenmiştir. Şöyle diyor madde bir kimseye onur, şeref ve Saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi 3 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılır diyor. Yani bunu bir küçük memur yapmış olsaydı herhalde cezalandırılırdı. Büyük memurun yapmış olması görev suistimalinden ibaret mi kalacaktır diye bir soru sormuş daha. Ne diyorsunuz? Ne diyeyim? <gülüyor> <gülüyor> İfade özgürlüğü konusundan bahsettik e, ama bildirinin kendisinden de e, kısaca bahsetmek evet. istiyorum bu bildirinin içeriğinden. E, şöyle bir e, cümle okuyacağım bildiriden. E, her örgütlü toplumun şiddet eylemleriyle mücadele etmesi kaçınılmaz görevidir. Ancak devlet olmanın temel niteliği terörle mücadelede hukuk ilkelerine bağlı kalmaktır. Terörün varlığı hiçbir zaman devletin de aynı yöntemlere başvurmasının gerekçesi olamaz. Şimdi bu cümle Barış için Akademisyenler grubunun imzaladığı bizlerden değil. 1984 yılında Kenan Evren'e verilen Aydınlar Dilekçesi isimli dilekçeden. Fakat bu okuduğum cümleler Barış için Akademisyenler'in imzaladığı Bildirinin de aslında bir anlamda analitik gibi sayılabilir. O bildiride de bir barış çağrısı ve devleti hukuk ilkelerine bağlı kalarak hareket etme devlete böyle bir bir çağrı söz konusu. Bu çağrının niye bu kadar kıyamet kopartmış olduğu kendi başına bence ilginç bir soru. Bir noktada Cumhurbaşkanı bir kesimin sesi fazla çıkmaya başladı gibi bir cümle sarf etmiş. Bana asıl neden biraz bu gibi gözüküyor. Yani sesi çıkanların sesini kesmek için bir korku kampanyası neredeyse başlamış durumda. Bir ülkede de haliyle belki... Herkes e, sinmiş ve korkudan ses çıkaramaz hale gelmişken hala ses çıkarmaya çalışan insanların e, aydınlar ve akademisyenler olmasına şaşırmamak lazım. E, Kenan Evren bu dilekçeyi aldığı zaman ben ne yapayım böyle aydın? demişti. E, onun istediği aydın öyle bir aydın değildi. E, Recep Tayyip Erdoğan'da benzer bir şekilde bunlar aydın müsveddeleri filan gibi nitelemelerde e, bulundu. Ee, belki şimdi en son üstünde düşündüğümüz gereken konu ne yapılabilir, ne yapılmalı. Ee, Barış için akademisyenler e, grubuna ve bu bildiriye e, pek çok e, yerden destek çıktı. Yani e, sağlıkçılar, hukukçular, sinemacılar, yazarlar, gazeteciler binlerce e, imza ile evet gazeteciler destek vermiş durumdalar. Bunun ötesinde ne olacağını biz de göremiyoruz galiba. Yani hukuki açıdan ne şekilde süreç işleyecek? Bu bildiriyi imzalamış insanlara alenen hataret etmiş olan büyük pozisyondaki memurlara bir dava açılacak mı? Orada bir hukuki süreç işleyecek mi? Bunlar hep galiba bizim de merak ettiğimiz ve ancak önümüzdeki günlerde göreceğimiz şeyler gibi gözüküyor. Bir de belki buna şeyi de eklemek lazım yani şeyde bilim akademisinin ifade özgürlüğü konusunda kamuoyuna duyurusunda da belirtildiği bir başka kuruluştan da önemli kaygı ve eleştiri geldi. O da Avrupa Konseyi. Avrupa Konseyi Avrupa Birliği'nden farklı olarak Türkiye'nin Hemen ilk kurulduğu anda olmasa bile kısa süre sonra üyesi olduğu ortak bir yapı, bir çok taraflı kuruluş ve Avrupa Konseyi'nin de aslında büyük kaygı ifade eden ifadeleri oldu ve Avrupa Konseyi için en önemli şey birinci derecedeki ifade özgürlüğü ve bütün temel özgürlüklerdir. Şüphesiz Avrupa medeniyetini onun üzerine kuruyorlar. Aynı şekilde Avrupa Birliği de e, aynı doğrultuda e, ifade özgürlüğünün Kopenhag siyasi kriterleri ışığında güvence altına alınması gerektiğini vurgulayan bir açıklaması oldu. E, gelişmelerin son derece kaygı verici olduğunu e, söyleyen. Ve Avrupa Birliği çok sayıda can alan çatışma ortamını ancak barış sürecine geri dönüşün çözebileceğine inanmakta ve bu yönde atılacak her adımı da desteklemeye hazır bulunmaktadır e, diyor. Bu da e, önemli gelişme. Yani Avrupa e, Konseyi'nin özellikle elinde pek çok şey de var. Yani üyelikten, e, üyeliğini askıya alma ve üyelikten çıkarabilme de dahil olmak üzere e, ve nitekim Yunan Cuntası'nı. 1967 tarihinde e, de, şey olduktan sonra 74'te Yunan e, Cunta Yunanistan'ında e, üyelikten çıkartmaya hazırlanırken kendileri e, çıkmıştı yanılmıyorsam yanlış hatırlamıyorsam belki bunu da hatırlatmak lazım bir de e, açık gazetede bir gün önce e, tam bundan e, neredeyse yarım yüzyıl önce Noam Chomsky'nin Klasik artık klasikleşmiş olan ünlü makalesinin bir kısmını seçilme cümlelerini okumuştuk. da New York Review of Books'da 23 Şubat 1967'de yani başbakan o tarihte yanlış bilmiyorsam 8 yaşındayken yazmış olduğu klasik bir makale var. Ve orada uzman olmayan sokaktaki insanın kavrayamayacağı hiçbir teorik yapı ya da bilgi bütünü yoktur ki. İktidarın siyasetini eleştiriden muaf tutmayı haklı kılsın. Uzmanlık bilgisi meselesi değildir diyor. Bu, o, bu kendinden truizm diyor. Bunlar yani gerçeklikler fazlasıyla ortada. Daha ayrıntılı bir tartışmayı da gerektirmiyor diyor. Yani biraz önce Mehmet Ali de söylediği gibi düz mantıkla biz aynı sonuca da varabiliriz. de o zaman şu küçük eklemeyi yapayım sonra sözü Ali Bey'e tekrar bırakalım. Belki toparlayıp programı da sona erdirmek için. Bu bildiriye imza atan insanların dağılımına baktığım zaman benim dikkatimi çeken iki şey oldu. Bir tanesi Türkiye çapında son derece yaygın bir coğrafi yapı gözüküyor. Yani e, yalnız İstanbul ya da Ankara Üniversitelerinden değil, e, Ürdün her yanından e, Küçük Anadolu kentleri de dahi üniversitelerden e, imza koymuş e, akademisyenler var. E, bazı okullardan fakat çok daha fazla sayıda e, imzacı olduğunu görüyorum. En başta Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi benim dikkatimi çekti. Ee, bir kısma tanıdığım insanlar hiçbirinin e, bu yandaş medyada lanse edildiği gibi e, şiddetle yakından uzaktan alakası olmadığı, teröre hiçbirinin zerre kadar sempati duymasını falan, e, ben adım gibi biliyorum. Fakat bu şekilde lanse ediliyor ve e, 1933 ile 35 arasındaki Almanya'nın durumunu çok e, fena bir şekilde andırırız bir hale geldik. Yani Medya kampanyasına bakarsanız ve mesela Yeni Akit ya da Yeni Şafak gibi gazeteleri yalnızca okursanız birbirinden kötü niyetli insanlar bir araya gelmiş ve ülkenin kötülüğü için bir işe kalkışmışlar havası var. Almanya'da da aynen bu hava vardı ve onun sonucunda bin kadar akademisyen Almanya'dan kaçıp başka ülkelere sığınmak Zorunda kalmıştı. Türkiye üniversiteleri adına şanslı bir durumdu. Çünkü en seçkin bazı akademisyenlerini Türkiye'de misafir etme imkanı doğmuştu. Burada siyasi iktidarın ne istediğini sormak lazım. Yani bu imza atan 1100 küsür kişi, ki şimdi galiba 2000'i geçmiş başka imza varla birlikte. E, kalkıp Türkiye dışına bir yerlere Gitmek zorunda mı e, Bırakılmalılar e, Türkiye e, Biliminde ve akademisinde Müthiş bir boşluk oluşturacak bir şey olur Bu e, Bu insanlara işte böyle Alçak zalim falan gibi sıfatlar Yakıştırmak e, Sahiden e, akıl almaz bir şey e, e, Ben evet. <gülüyor> Bunun ötesinde bekleyecek bir şey bulamıyorum Ali hocam e, Size bırakayım sözü programı bitirmeden. Şimdi Türkiye'deki üniversitelerin yöneticileri büyük bir baskı altında ve zor durumdalar. Ama üniversite adını hak edecek kurumların Türkiye'de yaşaması lazım. Ona göre bu olayın fikir özgürlüğünü, ifade özgürlüğünü gözetecek şekilde ve üniversiteye yaraşır şekilde yönetilebileceğini e, ummak istiyorum. Çünkü en sonunda dönüp dolaşıp e, herkesin gözünün önünde olan şeyleri akla uygun şekilde konuşarak mı değerlendireceğiz? Yoksa bir takım buyruklarla e, konuşanları susturacaklar ve bu ülke buna seyirci mi kalacak? Bunun e, Demin Almanya örneğinde verdiğiniz gibi çok büyük bir tahribatı olur. Son olarak da bir usul meselesi olarak aklın üstünlüğünden söz etmek istiyorum. Orada da gayet net bir yanlış yorumlamaya açık olmayacak şekilde Atatürk'ün lafını bu ülkenin kurucu lideri olarak manevi mirasının akıl ve bilim olduğunu söylemiştir. Bir demokrasinin de başka bir temel üzerinde yürüyebileceğini ben yanmıyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet, çok teşekkür ederiz. Radyolarını sonradan açmış dinleyenler için hatırlatayım. Bugün Türkiye'de ve dünyada akademide ifade özgürlüğü konuşumu tartıştık. Konuğumuz Bilim Akademisi'nin başkanı ve Sabancı Üniversitesi'nde öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Ali Alpay'dı. Çok teşekkür ederiz Ali Hocam geldiğiniz için. Biz de çok, ben teşekkür, çok teşekkür ederim. Ederiz. Kolay gelsin. iyi günler. Hoşça kalın güven bey. Görüşmek Teşekkürler. üzere. Teşekkürler. Görüşmek üzere hoşça kalın.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 Böylece de bitirmiş oluyoruz Açık Gazete'yi. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. İzlediğiniz